Sulmanın olmasa olmazıdır. Sabır olmasa iman aslan olmaz. Çünkü iman amelden olur. İmanın ortaya koyar amel. Amelden nesler? Sabır. Onun için sabır çok önemli olduğu için bu dersi sabır dersini yetiştirmek istemedik. Detaylı bir temel esas ne olsun sabır olsun. Yani esastır, temeldir sabır meselesinde mümin buradan yola çıksın. Sabrı anladıkça, hakkıyla bildikçe o zaman şeytanın girişlerini ne yaparız? Kendimize kapatırız. Eğer biz sabrın fıkhını bilmesak, bütün detaylarını, meselelerine hakim olmasak şeytan ne yapar? Zayıf noktalardan bize giriş yapar. Giriş yaptı ne olur? Demek ki bizim imanımız zayıfer. Ondan sonra bizi ele getirir düşman. Düşmanın da istediği budur. İşte sabır Sabır sabır. Derse başlamadan önce bir de avam bizde ne diyorlar? Ya sabır. He? Çağırırken ya sabır. Caiz mi bu? Aslında caiz değil. Sabır sene bir şey yapamaz. Emel gibidir. Sabır çençi çağırırsan kimi çağırırsın? Allahu Teala'yı. De eğer sabırdan destek istiyorsan bu olmaz caiz değil. Sabır, sabrı allah Teala ile şirk koşuyorsun. Ama ya sabır derken yani kast ediyorsan, ki avam belki Allah-u Alem birçok da bunu kast ediyor. Ya sabır yani sabır lazım sana. Eğer bu babdan ya sabır dersek bunun bir mahsuru yoktur. Yani mesela bir kardeşimizin müşkületi var biraz şikayetlenir ne diyoruz ya sabır onu diyoruz. Böyle dediğimizde anlamı oluyor? Anlamı oluyor ki bu sabırı tavsiye ediyoruz. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama ya sabır, yani ben sabırı istiyorum, sabırı destek istiyorum, sabırdan bana yardım gelsin, Allah kurusun, bu Allah'a şirk koşmaktır. O hiçbir suratta nedir? Caiz değil. Evet, şimdi geçen derste biz içi meselesini işledik sabır Yani ne kadar... Hızlansak da ama gitmiyor mübarek sabır. Neden gitmiyor? Çünkü teferruatı çoktur. Aslında ben çok e, toparlamak istiyorum meseleyi ama olmuyor. Çünkü e, yapamıyor. İnsan bildiğini zannediyor bir ketme diyor. Konumu çoktur. Yani bu özetin özetinin özeti dersidir bu. Aslında dedik alimlerimiz sabırla ilgili binlerce sayfeler karelemişler. Sabır kolay bir mesele değil. Kur'an-ı Kerim'e Baksa 30 ayetten daha fazla sabırla ilgili ayet var. Demek ki önemlidir. En önemlisi nedir? Allahu Teala Resulüne sabır tavsiye ediyor. Vasbur kama sabara kama sabara ulul azm. Demek ki nedir? Sabır önemli meseledir. Bugün sabrın biz tanımını, bir de faziletini, mekanetini, yerini onu şey yaptık. Bugün inşallah Diğer meselelerine geçeriz. O meselenin de biri nedir? Sabrın hükmü. Hükmü nedir? Sabr vacip mi? Mustahap mı? Nedir hükmü dinde gibi? Evet, bunu bilmemiz de ne için faydalıdır? Hatta biz sabrı nerede kullanırız? Nerede bize şarttır? Nerede bize mustahaptır? Nerede bize olmaz olmazdır? Bunları bilmemiz lazım. İşte bu da nedir? Sabrın fıkhındandır. Evet, alimlerimiz... Allah hepsinden razı olsun ve hepsine rahmet eylesin. Bizim için dini törpülemişler, elimize hazır bırakmışlar. Bize ne kalmış? Araştırıp yorulmak, hakkı bulmak kalmamış. Hak elhamdülillah ayan beyan nedir? Apaçıktır. Bize kalan mesele nedir? Hakkı alıp amel edeceğiz. Yani bizim için yolu temizlemişler. Sadece bize ne kalmış? Bismillah yola düşelim. Sabır meselesinde de elhamdülillah bütün detaylarıyla Örd mezhebin fıkıh kitaplarında bu mesele hepsi işlenmiştir Eğitim kitaplarında, terbiye kitaplarında dediğimiz zühd kitaplarında hepsi detayıyla işlenilmiştir. Bize ne kalmış? Ben buradan bu sabır dersini hazırlayarken ben sizin başınıza şey satmayım Ben çok bir şey yapmadım. Sadece oradan toparladım, buradan getirdim. Çünkü ben kendimden bir şey getirmiyorum. Kimse de bugün de elimi kendisinden bir şey getiremez. İlle ki hangi meselede kendinden bir şey getirsin? Bir mesele var, fıkhi mesele, yeni, güncel. Eskiden yokuymuş. Bunun istimbatı nasıl olacaktır? Eskiden mesela filan hastalık yokuymuş. Bunun yan kıyastan, yan ölçülerle, yan vesaire. Burada alim ister istimbat etsin. Ama asas meseleler, Hepsi elhamdülillah hazırdır. Sadece burada bize ne kalıyor? Edebiyet bir de düzme. Hangisinin hangisinden önce derken daha güzel anlaşılır o kalıyor bize. Yoksa her şey mezeme elimiz altında var elhamdülillah. Sabır alimlerimiz kaç kısmı ayırmış sabırı? Beş kısmı. Demek ki sabrın beş kısmı var. Bir sabır halal bir sabır haramdan bitmiyor. Alimlerimiz daha detay. Bu detayların da sebebi nedir? Sebebi düşmana giriş noktası koymasın. Sene dese siyah bayaz, ondan sonra renk tonları hayat şartında önüne çıkar. O zaman ne yapacaksın? O zaman sene kalır iş. Sene kaldı da nefsine kalır. Nefsine kaldı yani şeytana gildi. Çünkü nefsin şeytanın tek giriş noktası var. O da nefistir. İnsanoğlunun. Alimlerimiz onun için bütün detayları vermişler, sabrın, şeytanın giriş kapılarını insanın nefsine kapatmışlardı. Birinci sabrı beşe ayırmışlar. Birincisi vacip, kincisi mendub yani mustahab, üçüncüsü haram, dördüncüsü mekruh, beşincisi mubah. Beş, noktaya ayırmışlar sabr. Bunları hepsini teker teker bilmemiz lazım ki önümüzde güncel hayatta çıkarken nerede vaciptir, nerede müstehaptır, biz vacip olda, olduğu yerde bu kullansak demek ki yanlış yaptık şeytana yol verdik. Bütün Allah'ın emrine uymamak şeytana yol vermektir. Çaresi yoktur, otomatiktir, yanlış kabul etmez. Bütün Allah'ın emirde uymak, yani şeytana kapıyı kapatmak demektir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Birincisi, vacip olan sabır nedir? Bu da nedir? Alimler diyorlar ki, en önemli sabır, vacibler nedir? Es sabru ala ta'at. Ta'at nedir? Allah'ın emirlerine uymak, itaat etmek. Bu ne ister? Sabır ister. Kolay değil. Evet, cennet kolay değil. Allah'ın emirleri fıtrata aykırı değil. Ama bu nester? Kolay değil. Çünkü neden? Yay cibi bir yerde değil hayatın şartları. Sabır ne yapıyor? O meşakketi hayatta böyle sen gidiyorsun bir rayın üzerinde orada engeller var. O engeller kalkmak için sabretmen lazım. Sabretmesen o engeller senin ne olur o akmada akıntıda seni engeller. İşte hayat itaatler hepsi fıtratın lehinedir aleyhine değil. Ama mesela nerede oluyor? Yo, eğer tam yağ gibi gitse gitmiş olsaydı hayat o zaman dar imtihan olmazdır dünya. İmtihan dünya dünya imtihan e, tarlası olmazdır. Neden intihar tarlasıdır? Çünkü ne ister? Sabır ister. Neye? engellere? Engellerin de kim başında var? Baş düşmanımız şeytan. Onun için itaatlere sabretmek nedir? Vaciptir. Sabah erkenden kalktın, kışın kıyametinde evde alıyorsun. O güzel yataktan çıkıyorsun. Bu nedir? Nefsi ağır gelir. Ama sen ne yapıyorsun? Sabrediyorsun. Bak millet şimdi gitmiş eve, Sobanın başında çoluk çocuğuyla oturuyor. Sen gelmişsin burada bir ders dinliyorsun. Bu nedir? Sabr ister. Çi saat zamanından vermiştir. Çi saat zaman bu sabırdır. Vesaire bütün itaatler hac ibadeti sabırdır. Cihad yakındır. Bir tane hacı gidiyor sabr ister. Yol uzak meşakkattır. Namazlar sabr ister. Bütün itaatler ne ister? Sabr ister. Neye karşı sabr Sabr ister. Zorluğa mı karşı? Hayır. Allah Teala diyor ki ben kuluma yapabilmediğini teklif etmem. Ayette geçtiği gibi. Allah Teala bize verdiği bütün amelleri takatinin üzerinde değil. Ama nedir? Nefis devreye girerken ne oluyor? Engel olur. Onun için sabır ister. Bu bir. İkincisi neye sabır? Vaciptir. Muharramat, haramlara, birincisi Allah'ın emirlerini uygulamakta sabr ister. Kincisi Allah Teala'nın çektiği çizgilerde sabr ister. Çizgiyi aşmamak için. Ne zorlar seni? Nefis zorlar seni. Seni getirir sınıra. Zorlar seni ne yapacaksın? Çizgiyi aşacaksın. Aşsan ne olursun? Ona uyarsın. Aşmasan ne olursun? Rabbinin yolunda olursun, Rabbinin rızasını kazanırsın. Rabbinin rızasını kazandığın sen şeytanla o bir dünyada aynen yerde olmazsın. E şeytanın da bu işine gelmez. Söz vermiş Rabbil Alemini, cerek çeksin kendisiyle adam oğlunu. Çünkü bizim babamızın yüzünden ne olmuş? Cennetül Huldu kaybetmiş, neye oğramış? Ebedi lanet oğramış. Ebedi Cehennemin azabında kalacaktır. İşte bu muharramatlar nedir? Muharramatı ne güzel yapar insanoğlu için? Ha? Gözünde süsler. Nefis. Nefse de sabretmek nedir? Vaciptir. Ben nefsime uysam gıybet yaparım. Nefsime uysam nemime yaparım. Nefsime uysam yalan derim. Nefsime uysam içki içerim. Nefsime uysam kadından şehvet giderim. Nefsime uysam Vesaire bütün günahları hırsızlıktır. Ve bütün günahları nedir? Nefse uymaktandır. Onun için burada sabretmek nedir? Vaciptir. Sonra üçüncü mesele vacip olan sabır nedir? Neye sabretmek? Musibetlere, insanın elinde olmayan musibetlere sabretmektir. O da nedir? Hastalık gibi. Hastalık elinde mi senin? Değil. Allah-u Teala bir hastalık verdi sana. Sabredeceksin. Neye sabredeceksin? O hastalığın acısına. Rıza göstereceksin. Neye? Her şey Allah'tandır. her ve şer, şer Allah'tandır. Ne yapacaksın? Şikayet etmeyeceksin. Tam tersine şükür edeceksin. E burada senin kadere imanın test oluyor. Hastalıkta. Vesaire hastalık gibi, fakirlik ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sen gece gündüz koştursan Allah senin için rızkını ne kadar yazmışsa o kadar gelir. Ama ne yapacaksın? Ne diyeceksin benim rızkım yazılmışsa tamam oturayım. Ne de haramla fazla çaba göstereceksin. Halal yolda çaba göstereceksin. Ne geldi ona razı olacaksın. Ama haramla çaba göstersen ne olur? Sen demek ki sabretmedin. Sabredeceksin. Sonra musibetin en büyüğü nedir? Ha? Ölüm. Ölüme sabredeceksin. En sevdiğin insan babandır, annandır, eşindir, çocukundur, kardeşindir. Bular öldüğünde sen ne gösterirsin? Sabır gösterirsin. Şikayet et etmek yakışır bir muhine? Yakışmaz. Sabır göstermek burada nedir? Vaciptir. Sabretmemek burada nedir? Tabi otomatik olarak Haramdır. Onun için musibette sabretmek en önemli meselelerdendir. Bir de ne var? Mal. İnsan var malını bir günde kaybeder. Yen de bir günde dünya kadar mal kazanır. Var mı bu? Var. Hepimizin başına gelmiş. Belki ikincisi biraz az gelmiş. Bizim tacirlerin başına gelir. Bir ticarete giriyorsun, bakıyorsun, ummadığın Yerden para kazandı. Ne yapacaksın? Sabır edeceksin paraya. Fitness'ne düşmeyeceksin. İkinci sefer bunu kazanmak için şeytan ne yapar sana? Belki o parayı şeytan bir vasıta ile sana kazandırır. Getirir bele den getirir, onu ona uydurur. Kazanırsın hatta ikinci seferde seni zorlasın şeye harama. Öl i̇lk önce ne der sana? Bir hafif yalan dersin. Müşteri kaçmasın diye. Ondan sonra ayağını bastın, adımını attın, peşine tutulmaz. Corap çöküğü gibidir. Onun hiç kapları kapatacaksın, fitneye düşmeyeceksin. Sabır nedir? Bu sabır vacip sabırdır. Bu her Müslümanın üzerine vaciptir. Bunun tersi nedir? Haramdır, caiz değil. Biz Allah'ın en büyük itaatine ve haramlarına ve bütün musibetlerine ne yapacağız? Sabredeceğiz. Elimizde olmayan musibette sabredeceğiz. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir müminin eline bir dikân bile batsa, sabretse onun ecri var. Yani sabret. Elin, ben bunu böyle çektim, bu çiçeğe gelme bir dikân battı. Bu sabret. Bu da sadece mümin içindir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor. Başkası var, elini kaybeder, ecrü yoktur. Mümin, Ecri var. Neden? Çünkü imana bağlanıyor. Teslim olmak var işin içinde. Sabrın özü nedir? Allahu Teala'nın iradesine teslim olmaktır. Kulluğu hakkıyla zirvesinde canlandırmaktır sabır. Evet, bu nedir? Vacip olan sabır. Kinci sünnet olan sabır, mendub. Teşvik olunmuş bu sabır. O da nedir? Mekruhlere ve mustahablere sabır. Yani bazı şey haram değil ama mekruhtür. Yapmasan daha evledir. Bu nefse hoş gelebilir. Çünkü şeytanın nedir? Bu birinci basamağıdır. Harama birinci basamağıdır, köprüsüdür. Seni oraya götürecektir. Ne yapar? Bin bir tane sene tevil yaptırır. Ya bas ayağını buraya. İşte bu böyle olmaz. Bir mahsuru yoktur. Bin bir tane tevil getirsene Birinci adımı attın. Ne olur? Seni harama yaklaştır. Yavaş yavaş. Ama sen şeytanın ilk ilk günden önünü kessen, kapıyı yüzüne kapatsan, umidini kesmez senden. Bak yanlış anlamayın, düşmanı tanımıyorsunuz. Şeytan umit kesmez son nefese kadar. Ama ne yapar? Sen kapıyı kapatsan sen kendin emniyette olursun. O umidin kesmez. O o kadar uyanıktır ki işinde sadıktır. Şeytan işinde çok sadıktır. Hiç bıkmaz. İnmaz bilmez. Ne bilir? Yola dağın bilir. Ama mümin de öyle olması lazım. Her çeş inandığının üzerinde ne yapması lazım? İnandığı gibi yaşaması lazım. Şeytan hakkıyla inandığı gibi yaşıyor. Yola dağın diyor. Biz de dememiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Çabuk bukturuyor bizi şeytan. İşte o nefistendir. Giriş. Şeytanın hiç bize bir giriş noktası yoktur. Bir giriş noktası var. O da çok tehlikeli bir giriş noktasıdır. Oradan girse bizim işimiz yandı. Onun için mekruhlara adım attırır bizi. Biz ne yapacağız? Sabr edeceğiz. Çünkü hadiste geçtiği gibi bir tane bir şeyin etrafında dönse muhakkak içine düşer. Madem el ismu ma hak Cünah kaşandı, kaşantı yaptı, uzak duracaksın. Şübhet oldu, acaba ben yaptığım doğrudu doğru değil. Haram değil ama hissediyorsun bir Musulmana yakışmıyor. Uzak duracaksın onunla. Hatta ne olsun? E Sabır ister. Sabır olmasa bunu yapamazsın. Nefse hoş gelir. Nefis zorlar. Nefsin önünü hiçbir şey almaz. Sadece sabır alır. Evet, bir de ikincisi nedir? Mustahabbete sabredeceksin. Mustahabbet nedir? Sünnet ibadetler. Ferz değil. Mustahabbet, tercih etsen bir günahı yoktur. Bir cezası da yoktur. Ama yapmasan, böyük bir ecirden, böyük bir herden, böyük bir nimetten ne olursun? Mahrum kalırsın. E şeytanın, düşmanın işine gelir mi? Sen böyük bir ecir kazanman, gelmez. O zaman ne yapar? Gelir seni engel çıkartır. Mustahabbeti yapma. Ya şart değil. Bak her şey yapmıyor. Sen niye yapıyorsun? Bugün de maalesef pırıl pırıl bizim itikadi selim kardeşlerimiz var. Şeytan buradan giriş yapmış varlar. İtikatta muvahhit. amelde sünnete uyuyorlar. Ama bakıyorsun sünnette uyumak lafta kalmış, fiile dökülmemiş. Yen yani dökülmüştür. Çok ciddi bir şekilde gelmiş oradan ne yapmış? Basamak basamak kopartmış seni. Hatta bazı kardeşlerimiz sünnet namazlarını seyrek kalıyorlar. Tesbihat yapmıyorlar. Neden? Bunlar müstehaptır. Ama bunlar nedir? Bunlar aynen bir binanı yaptın, temelini o kolanın temelini ne yapar? Bu Destekci, destekleyicisidir. Bu olmasa ne olur? Kolanı her darba etkileyebilir. Ama bu mustahab ameller o darbaları ne yapar? Önler. Senin kaybın olsa o mustahab amellerden kaybın olur. fers ne olur? Sağlam kurtarır o, o bir tarafta. Onun için Resulullah o Ar Arabi'ye dedi, dedi ki Ya Resulullah bir şey selevene çok aldı meseleler. Ben onunla cennete gireyim. Dedi fers yap, istersen sünnetleri yap. Namazda, zekatta, oruçta, hacde. Dedi bersh fez yaparım, ne eksildirim ne fazlalarım, ne fazla yaparım. Resulullah ciddikten sonra dedi bu sadık ise felah olar. Ne demekti? Fez kurtarır seni. Ama biz ne dedik? Limiti yüksek tutmamız lazım. Çünkü insan oğlu çok muarazdır cünlahlara, waballara. Limit devamlı aşağıya düşerken bu sünnetler, mustahabler bizi kurtarır. İşte bu da. Müstehapleri yapmak da ne ister? Sabr ister. Bazen müstehapler vaciblerden kat kat fazladır. Neden? Çünkü allah Teala biliyor bizim düşmanımızı. Bak allah Teala bizi yapmış, bizi ne kurtarır? Onun da çalışma planını bize vermiştir. Yani bila teşbih, nasıl bir cihazı bir şirkete yapıyor, elektronik cihaz nasıl çalıştırırsın, Katalon da yanında sana veriyor. Allah Teala bu insanı yer üzerinde yaratmış, hem imanı vermiş, hem imanı nasıl kurtarırsın, nasıl işlersin, nasıl canlandırırsın, nasıl düşmandan da kurursun kendini, onu bile bize bütün yollarıyla, detaylarıyla göstermiştir. E sen şimdi Allah'ın emrine uysan ne olursun? Allah olursun. Allah Teala'nın yanına kusursuz Allah'ın izniyle gidersin. Kusurun da olsa Allah Teala gafur rahimdir. Ama bunları yerine getirmemek için şeytan ne yapar? Baş düşman olduğu için engeller de koyar. Onun için cinci olan mendüp sabrı, mustahap sabır aynen mustahap ameller gibidir. Olması olmazdır. Sen bugün mustahap sabırlara sabretmesen yarın harama adım atarsın. Yanlış kabul eder mi? Bu kabul etmez. Çünkü bu değil. Bizim nesil bunun denemiş. Bu 1400 sene de değil İslam nesli. Bu babamız Adem'den bugüne kadar aynendir bütün şeriatlerle. Şeytanın planları aynendir. Değişilmez. Evet. Üçüncü sabır nedir? Haram olan sabır. Haramdır. Nasıl vacibinin tersi haramdır. İşlemesek o sabır ne olur? Harama düşeriz. O da nedir? Sabr-u Haramlara sabretmek. Çünkü haram nefse hoş gelir. İnsan oğlu insan oğlunun en büyük düşmanı nedir? Şeytandır. Şeytanın da maalesef Allah'ın hikmeti gereği senin bedeninde bir dostu var. Yani şeytanın bu dostunu bedenden Allah-u Teala assaydı melek olurduk. Meleklerde o düşman yoktur. Onun için melektir. Melek mükellef değil. Biz mükellef olduğumuz için o nefsi vermiş bize. O nefis de şeytanın adamıdır. Hiçbir zaman nefis seni Allah'ın yoluna götürmez. Her zaman nedir? Şeytanın tarafına çeker. Onun için nefisle mücadele Buluk çağından başlar ruhun buradan çıkacağına kadar. Hiç çaresi yoktur. Kimse demesin ben nefsini yendim. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afzalül abidin ne yaptı? Şeytanı bile onun ne oldu? Karini Müslüman oldu. Ama ona rağmen nefsine yonu açtı mı nasıl olsa benim karinim Müslüman oldu nefse açtı mı şahvetini Atmadı. Delil nedir? Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacibler değil, mustahabler değil, mendubler değil. En küçük meselelerde neydir? Zirvetteydir, imamidir. Eğer nefsini bıraksaydı, bunları bıraksaydı anlamı gelirdir. Nefsine ne oldu? uyudu haşa ve kefir. Bizim için en güzel örnek olduğu için bunda da örnekler yapmış Resulullah göstermiş bize. Ondan dolayı nefis nedir? Seni bırakmaz. Muharramata ne yapar seni? Bütün haramları seni zorlar. Bir de gözünde süsler. O kader süsler ki gözün, şeytan kötü ameli senin gözünde. Zannedersin yaptığın amel çok basittir ya. Ya bak intihar meselesi. Nedir? Ekberül kebiredir. En kötü meselelerdendir. İnsan intihar ederken Alimler diyorlar ki intihar ederken, düğmeye bastı ki o adam kendi hayatına son veriyor. O da o asnada şeyi birleşir. ile kötüsü aynen olur, denkleşir. Kim bunu böyle yapar? Şeytan. Onun için kim intihardan kurtardıysa hayatta bu hatayı yapmaz bir daha. Neden? Yapmaz. Çünkü ne kadar şeytanın oyununa geldi o insan bilir. Bir den interden kurtarmışsa gidin oyundan röportaj yap. Bakın size neler anlatır. İşte şeytan nedir? Nefsi. Ayet-i kerimede ne diyor? Yuzayyun lekum su amalikum fetara hu san. Kötü amellerinizi gözünüzde ne yapar? Süsler. Ne görersiniz bunu? Güzel görürsünüz. Onun için şeytan gelir sana demez ki bu parayı çalma. Ne diyor? Önce ihtiyacın var. Ha? Ya sen böyle yapmasan böyle olur. Sen bunu böyle yapmasan bu böyle olur. Sen ihtiyacın var. Bak çoluk çocuğun var. Sen fazla almıyorsun. Bu sana hakkındır. Ama sana patron az veriyor. Vesaire bir sürü meseleyle. Kadına getirir seni. Ya sen diğer buna ders veriyorsun. Bakıyorsun kadınla konuşuyorsun. F fıkhi sorular. Ders veriyorsun. İslamiyet öğretiyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş. Onun için allah Teala diyor şeytanın adımları var. kutvatu <gülüyor> şeytan. Deri uymayın şeytan adımlarına. Yavaş yavaş getirir seni hedefe düşürür. Onun için bu mesele çok önemlidir. Nedir? Haramlara sabr edeceğiz. Haramlara sabr edeceğiz. Haramlar nedir? Dedik nefsin şehvetleridir. Bir de muharramat Allahu Teala'nın bütün haram kıldıkları nedir? Ha? Bu muharramatta biz sabredeceğiz. Bir de muharramata alimler diyorlar haramları sabretmek nedir? Mesela bir insan yemek içmek yemiyor. Devamlı ben orucu oluyorum diyor. Ondan sonra bu şahıs öldü. Nedir bu? Bu sabır Mahmut mu? Bu sabır haramdır. Caiz değil. Onun için bir dene ne yapıyor? Ne diyorlar? Oruç oluyor. Şey orucu. E, ölüm orucu. Nedir? Yem benim isteğimi yerine getirin. Yem ben bazı insanlar ölüyor. Bu nedir? Haramdır. Ama sabretmiş mi? Etmiş. Ama sabrı nedir? Boşuna gidiyor. İşte bu türlü sabırlar Nedir? Haramdır, caiz değil. Böyle sabır haramdır. Ama sen sabrediyorsun. Bazen insan Allah'ın emir etmediği ibadetleri yapıyor. Kendisine aziyat veriyor. Ama bu sabır nedir? Haramdır. Çünkü Allah emretmemiş seni. Kendi takatinden fazla ne yapıyorsun? İşe yükleniyorsun. Mesela bir tane İslamiyet neyi nehyetmiş? Peş peşe oruc olmak. Yani oruç olduk bir gün, akşam orucumuzu açmıyoruz, muvasala. Bir de orucu devam ettiriyoruz, açmadan iki gün, üç gün. Var böyle, oruç oluyorlar. Halbuki bunun İslam'ı yasaklanmış. Oruc her gün olabilirsin. Ama saati var. Kimse, orucun zamanı var. Fecirden gün batana kadar. Ondan sonra gece ye iç diyor Allah subhanahu teala. Ben niye içmiyorum, devam ediyorum şeye kadar. Ee, diğer güne kadar bu oldu? Haram oldu. Velevçü'yü ben sabrettim. Yende bazen sabır nerede haram olur? İnsan sabrın fıkı çok önemlidir arkadaşlar. İnsan durdu bir yırtıcı hayvan geliyor kaçsın. Adam diyor ben sabredeceğim. Bu yazılmış sağlamda bu hayvan mene yeter. Bu hayvan da Allah'ın kulu ben de Allah'ın kulu. Ben de mamurum o da mamurdur. Sen sabrediyorsun, hayvan sana saldırıyor, sabrediyorsun. E bu nedir? Bu batıldır. Böyle sabır mı olur? Hatta biliyorsunuz bir grup, kardeşler isimlerini vermeyelim, davete çıkıyorlar. Davette bir tanesi kıdemlidir. Hep diyor sabredin işte filan sabırdan bahsediyor, davet yolunda sabır filan. Ondan sonra bir Köye giderler, o köyde bir çöpek çıkar karşılarına. Büyük böyle kankar mı çöpeğindir, nedir? Ondan sonra bunlara saldırırlar. Çöpek saldırır, olar kaçar. Kaçmayın der ya, o da Allah'ın mamuru, biz de mamuru. Allah ne yazmış sonu göre sabır gösterin der. Ondan sonra bu çöpek, şakası yoktur, geliyor. İnsan korkar çöpekten, fıtrat gereği. Korkmak da burada caizdir. Caiz korkmaklardandır. Fıtrat korkmalı. Bu hep gelir. Bu ne yapar? Bakar iş ciddidir. Bu da süpürür, koşar. Diğerler ne oldu? <gülüyor> Diğer, ya bu hayvan acayip bir hayvandır. <gülüyor> yani acayibi nedir? Fıtrat gereği hayvan saldıracak. Demek ki nedir? Her şeyin fıkhını bileceksin. Anlatabildim mi? İşte sabredeceksin. İlan geldi... Ben ilandan kendimi kurumasam, akraptan kurumasan, Ataştan kurumasam, sudan kurumasam, Bunlar beni öldürse, sabrederek öldürsün beni nedir bu? Bular böyle sabırlar haramdır. Hatta e, e, bu sabırlar haramdır. Ayrıca bu sabırları da teşvik etmek de haramdır. Bu sabırları da anlatmak da haramdır. Çünkü din böyle sabırı yasaklamıştır. Evet, bu üçüncü sabır. Yani bu sabırlarda insan sebep almak mücellefetindedir. Yani sebep almasan sen vabal altına gireceksin. Sabır nerede olur? İradenden haric musibetlerde olur. Yani ne dedik? Bir hastalık geldi, iradenden haric. Ama sen sebep aldın, ondan sonra hastalık geldi... Sen orada mükellef değilsin. Ona sabır gösteriz. Ama ben elimi kendimi tehlikeye atıyorum. Sokakın ortasında duruyorum. Bana Allah yazmışsa araba vurar. Yazmamışsa vurmaz. Bu sabır değil. Bu kadere inanmakta değil. Sen sebebi alacaksın ondan sonra. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı camide oturup ashabtan baktı bir deve caminin ögünden dolaşıp geçiyor. Bu deve kimin? Bellidir orada develer hangi deve misafirlerindir. Yani ehli Medine develerini caminin önüne getirmezler. Bu deve kimin? Bir Arabi dedi benimdir ya Resulallah. Dedi niye bağlamadın? E dedi tevekkül ettim Allah'a. Dedi önce bağla sonra Allah'a tevekkül et. Yani önce sebebi al. Ondan sonra tevekkül et. Yani bu dünya sebepler dünyasıdır. Ama sebeplere teslim olmak caiz değil. Her şey sebeptir. Ben bu suyu çok bir bir su içeceğim. Ha? Bu su beni kurtarır. Normal çeşmeden içsem kurtarmaz. Buna inanmayacağız biz. Biz sebep alıyoruz. Allah emretmiş temiz su içeceğiz. O kadar. Ama bu su kurumaz bizi. Doktor bizi kurtaramaz. Doktor şifamızı veremez. Doktor bir sebeptir. Allah emretmiş bizi ilaç alacağız. Evet. Bu türlü sabırlar caiz değil. Dördüncü sabır Mekruh olan sabrılardır. Meselen dedik ki bazı insanlar ne yapar? Orucu uzatır. Bu nedir? Yerine göre haramdır, yerine göre mekruhtur. Sabrediyorsun yemek içmeye. Yemiyorsun içmiyorsun sabrediyorsun. Bu nedir? Mekruhtur. Bazı insanlar yakanmıyorlar. Temizlenmiyorlar, sabrediyorlar. E bu nedir? Mekruhtur. Velev ki Ama sabır nerede olacak? Fıkkından yerinde olacaktır ki ecri olsun. Yoksa ne olur? Yen haram olur. Yen mekruh olur. Onun için böyle sabırlar nedir? Mekruhtür. Mekruh sabırlar nedir? İnsanı harama götürmez ama haramın kapısına getirir. Nasıl e, e, haramı, e, mekruhları işleyerek harama Düşmezsin ama haramın kapısına gelirsin. Diğer tarafta aynen de bu mekruh sabırlardır. Beşinci sabır, mubah olan sabırlar. Nedir? Caiz. Caiz olan sabırlar nelerdir? Bir mesele de şeriat sana seçim hakkı vermiştir. Yani ne yasaklamış, ne e, emretmiş bu, bu konuyu. Sen ne yaparsın? Seçim hakkı olduğu için sen de sabredersin. O zaman neye döner? Maslahat gereğine döner. Senin maslahatın bu ameli yaparsan sabredersen eğer o da niyetin Allah için ise bu sabrın karşılığı var mı? Var tabi. Ama ben bir haram mesele için sabrediyorum. Yani bir boş iş için sabrediyorum. Tabi bunun karşılığını Allah Teala'dan bulamazsın. Yerine göre Haram olur, vabalini bulursun, yerine göre cünahını alırsın. Ama içisi eşit ise, şeriat seni bunda serbest bırakmışsa ne olur? Bunda seçim hakkın var senin. Sabrede e, sabretmek senin e, elindedir. İster sabredersin, ister sabretmezsin. Evet, bu da beş nevi sabırdır. Hükümleri böyledir. Şimdi ce, e, cenelde Vacip sabır nedir? Vaciptir. Sabretmesen vacip sabırda ne olur? Harama düşersin. Bu kaydedir, yanlış kabul etmez. İkincisi, Haram sabır nedir? Haramdan sabır etmek vaciptir. Eğer yetmesen haram olur. üçüncüsü Mekruh, mekruhta sabretmek müstehaptır. Mekruhu sabretmek müstehaptır. Eğer sabretmesen mekruhta ne olur? Mekruha düşersin. Yani birbirine bağlıdır. Hükümle amel birbirine bağlıdır. Ve hakeze müstehapta yetmesen mekruha düşersin. Mubahte nesin? Sen serbestsin. Eğer niyetin salih ise Allah Subhanehu ve Teala ne verirse ne Ecrini verir. Sabrı cemil nedir? İşte budur. Mahmut olan sabır. Sabrı cemil nedir? Allah'ın emirlerine ve nehilerine sabretmektir. Sabrı cemil bu beş sabrın fıkhını anlasan, bu beş sabrı yeri yerinde yapsan ne olur? Sen ne, ne olmuş olursun? sabrı cemil, sabr Mahmut Allah indinde kabul olunan güzel sabır, övülen sabırıdan sen amel ettin. Bu sabır da üç tane şertten tahakkuk eder. Üç tane şertten ne olur? Yerine varır. Bu üç şert olmasa kabul olmaz. Yenide ne olur? Yanlış olur. de zayıf olur. Hakkıyla sabr cemil olmaz. Üçüncü, üçüncü şart nedir? 3 şart nedir? Birincisi ihlas. İhlas her amelin başıdır. Sen bir amelde niye sabrediyorsun? Allah rızası için. O zaman sabır nedir burada? İhlaslı olacaktır. Ria olmayacaktır. Adamlar e, e, sabır yapıyor. Bir kızı seviyor. Kız evlenmiyor onunla. Kakab ne yapıyor? Eee Yemek yemiyor. Yani oruc alıyor. He? Kaç gün kızla haber verirler. Ya sen gel buna evlenmesen bu adam kendisini orucluktan öldürür. Bu nedir? Bu ihlas değil. Yani riya için sabır yapıyorsun. Desiler ki bak filan ne kadar sabir adamdır. Musibetin oldu. Çocuğun öldü. Ağlamıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah rızası için değil. Hatta desler bak bu ne kadar metin adamdır. Diyenler mi? Evet diyenler. Allah adaletlidir. Sen çünkü dünyanı istiyorsun. Allah-u Teala'yı istemiyorsun. Allah sana hata'ını verir. Allah'ın vericisi yasak değil. Çafire de verir. Bak çafir Allah'ın yerinde yürü, nimetini yiyor. Nimetinde kalıyor, şifrediyor Allah'a. Ama Allah-u yine rızkını veriyor. Çünkü allah Teala ayette geçtiği gibi bu dünyayı isteyen bu dünyayı verir. Ahireti isteyen dünyayı ve ahireti verir ona. Haydedir bu. Onun için her şeyimiz Allah için olacak. E, Müddessir şurasında da Allah Resulüne diyor Sabredirsen kimi hiç sabredirsen Allah-u Teala içindir. Bütün sabrımız bizim Allahu Teala içindir. Ben gösteriş için yapsam o zaman yaptığım şey içindir. Karşılığını allah Teala'dan bu dünyada alırım. Allahu Teala adaletlidir. Onun için biz kimi sabredeceğiz? Her şey Allah için. Rüyadan uzak olacak, yani ihlas olacaktır mesela. Ki ihlas sabırda değil, bütün ameldedir. Amelde ihlas olmasa o amel boştur. Hebaen mentura. Boş yere böyle bir gider. Hiçbir vuku bulmaz. İkinci şart, kullara şikayet etmeyeceksin. Bak bu çok önemlidir. Buradan şeytan acayip giriş noktası yapıyor kullara şikayet etmeyeceksin. Bazen kullar gelirse, sana der ki şikayet etmiyorsun, istişare ediyorsun, kendini boşaltıyorsun. İşte bunlar hepsi gidiş noktasıdır. Kula şikayet etmeyeceksin. Sen kimi kime şikayet ediyorsun? Yaratanı, azim yaratanı hakir, küçük, la havl ve la kuvve olan bir mahluka şikayet ediyorsun. Kimsenin kaderini yazmış, bu musibeti vermiş sana. He? Seni yaratan, musibeti yaratan, dünyayı yaratan, o kulları yaratan. Onun için kula şikayet yoktur. Ne var? Şikayetin var ise Allahu Teala ile paylaşırsın. Anlatabildim mi? Kula şikayet etmezsin. Ama kuldan istişare alabilirsin, destek alabilirsin. Bu mahsur değil. Ama bu o kadar ince bir meseledir ki şeytan buradan karıştırır. Çağırları, avrakları karıştırır. Ne olur? Bu sefer seni çaktırmadan şikayetçi olur. Çünkü yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş, yavaş alır seni götürür. Evet. Üçüncü şart. Üçüncü şart sabır Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem birinci ilk anındadır. Birinci musibetin ilk anındadır. Yani başına bir musibet geldi. He? O an sabır edeceksin. <gülüyor> Mesela bir tane dediler senin oğlun öldü. Yan baban öldü. Başladı güzel söz söylemeye. Ne yaptı? Şikayet babından. Ya Rabbi niye bin? Niye beni böyle iptil ettin? Niye benim babamı öldürdün? E bu niye demek çok büyük bir şeydir. allah Allahu Teala'ya Allahu u Teala'yı allah Teala şikayet ediyorsun. Sorguya çekiyorsun. Bunun kulun hakkı yoktur Halik'i sorguya çeksin. Bunu dediğin anda Allah kulusun, çifre kadar götürür seni bu. Eğer ne dediğini anlıyorsan, kitlenmemişsen, çifre götürür insanı. İşte bu nedir? Bu vakia da nerede oldu? En güzeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor bir yerden, bakıyor bir kadın bir kabrin başında, yeni bir kabir, başında ağlıyor. Resulullah celil davet babından rasuldur. Celil sallallahu aleyhi ve sellem kadına teselle veriyor, sabret diyor. Sabru cemil, sabru ihsan tavsiye ediyor. Kadın bir nevi Resulullah'ı tanımıyor. Ne diyor? Kolaydır sizin için. Bir musibeti çekin görersiniz diyor. O zaman Resulullah bakır Bu ne Çekip gidiyor. Çektiğinde ashab kızıyorlar. Diyorlar sen nasıl böyle Resul, bu Resulullah nasıl böyle konuşuyorsun? Kadın eyvah ne yaptın diyor. Hemen koşuyor Resulullah'ın peşinden. Ya Resulullah ben öyle zannetmedim. Öyle değildir. Ben sabrederim. Resulullah ne dedi burada? Sabır dedi. Nedir? Sabır, olayın ilk anında gösterme, gösterdiğin gösterdiğin duruluş o sabırdı. İlk anda sen nasıl durdun, o sabırdı. Sonradan sen üç gün, dört gün mırıngırın et, şikayet et, ha? Ağla, başına çal. Ha? Biliyoruz doğuda kadınlar Saçlarını şey yaparlar, başlarını, ahıç çekerler, çamur Her şey var. Her çeşit var. cahalet olduğu yerde şeytan orada cirit atar. Dedi. Ondan sonra bu cahiliyette de vardı Resulullah zamanında. İslamiyet geldi bunu yasakladı. E biz kaynak şimdi insanlara siyer kitabı da gösteremiyoruz. Ama en yakın noktadan ulaşmak için e, diyoruz çağrı filminde gördünüz işte. E, Abu Sufya'nın hanımı, e, vefat e, öldüğünde babası, annesi neler yaptı? Demek ki bu vardır. İslamiyet bunu yasakladı. Ne dedi? Mü'mine ne yakışır? Ne demek? İnna lillâhu ve inna ileyhi râcu. Biz Allah'tan gelmişiz, Allah'a dönüyoruz. Allah vermiş, Allah alacak. Bizim elimizde ne var? Hiçbir şey. Neye itiraz? Ya itiraz etsen ne olur? Edenler ne olur? Onun için sabır ilk andadır. Yok üç gün, dört gün sen Şikayet ettin ondan sonra baktın mecbursun. Cidden geriye dönmüyor. Musibet olmuyor. Ne yaparsın? sabretin Ben ediyorum Sen kimiyle alışveriş yapıyorsun? Rabbil alemin her şeyi bilendir. Onun için sabır ilk önceden göstereceksin. Yok sonradan aklın başına geldi diyorsun ben ediyorum Olmaz. Sabır ilk andan sabretmektir. Evet bu da sabrın hükmüdür. Bir de ne kaldı? Sabrın çeşitleri. Sabır kat çeşittir. Bu, bu da asıl da sabırın desek püf noktasıdır, doğru olur. Bunu anlamamız en önemli meselelerdendir. Sabır kat çeşittir. Alimlerimiz, bütün ilimlerci ve elhamdülillah her şeyi törpülemiş, alma piş, ağzıma düş. Aynen o ümit var ya, ki diyenler bu caiz değil. Olmaz. Ama bu elhamdülillah dinde var bizim için. Her şeyi getirmişler önümüze koymuşlar. Bize kalan nedir? Elmayı yiyeceğiz. Bu başka şeyde hayatta olmaz. Ama bu dinde var elhamdülillah. Her şeyimiz hazırdır. Biz yorulup gidip Hristiyanlar, Yahudiler gibi değil hakikati araştıralım. Hakikat önümüzde var. Olduğu gibi netl olmuş. Evet. Alimlerimiz bu konuda da Sabrı üçe bölmüşler. Birinci sabır, Allah'a itaatte vaciplere sabır. İkincisi haram ve masiyete sabır. Üçüncü musibetlere ve kaza ve kadere sabır. Bu üçünü biraz detaylı açıklamak lazım ki biz zaten bu hükümler meselesinde açıkladık ama biraz detaylı açıklayacağız. Fıkhı yerinde otursun. Çünkü hepimizin başına ne geliyor? Hepimizin başına ne ne gelir? Yarın indik piyeseye bu sabırı yaşamak zorundayız. Bu sabırdan alışveriş edeceğiz. Bu sabırdan ne yapacağız? Biz cennete gireceğiz. Onun için bu sabırın fıkhını hakkıyla bilmemiz lazım. Evet bu Sabır da 3 şekildir. Birinci sabır Allah'a itaatte sabır. Bilmemiz lazım ki önceden Allahu Teala'ya itaat etmekte nedir? Çok sabır lazım. Çünkü nefis dedik şehvetlere zorlar. Cennetin yolu rahat değil meşakkatla doludur asıl da zorlukla değil meşakkat ne meşakkati nefis mücadelesi meşakkati başka bir şey yoktur bak asıl mümin namaz kılan mümin namazdan ne alır he tad alır namaz oldukça sanki insan nasıl bir dene çok açdır buyurun diyorlar gel yemek var ne kadar sevinçli gelir o sofraya oturur e, hakiki mümin Allah-u Ekber dedi müezzin camiye gider sanki o en güzel bir yere gidip oradan bir imani lezzet alıyor. Hakiki mümin budur. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Taala diyor ki namaz zordur. İlla alel haşi'in. Ha? Zordur. Büyüktür. Meşakkattır. Ama kime? Haşi olmayanlar. Haşi nedir? Huşu. Hakkıyla Allahu u korkmaktır. Hakkıyla Allahu u Teala'yı tanımaktır. Bu dur huşu. E sen hakkıyla Allah-u Teala'yı tanırsan o, nam o namaz sene nasıl o yemek o kadar sufra at? Geliyorsun sufraya. O, o namaz da Allah'ın huzuruna gitmek o kadar nedir? Tatlı olur sene. Senin için o, o yemek bedenine nasıl kuvvet veriyor? O namaz senin imanına güç veriyor. Ama illa alel haşi'in. Ama kuşu olmasa sen de bizim gibi. Bak namaza zordan gidiyoruz. Neden? Huşu'umuz var ise de zirvette değil. Sanki bizi itliyorlar. Cirdi, cir, camiye girmemizden çıkmamız bir şey değişmiyor fazla. Aslında beş vakitin esprisi nedir? Camiye girdiğinden çıktığın aynen olmaması lazım. Cami seni ne yapıyor beş vakit? Dünyadan bütün şeyi temizliyor seni. Allah Teala başımızı boş bırakmamış. Çünkü nefis mücadelesi o kadar zordur ki beş vakit Allah Teala diyor benimle bağlanın. Benim himayem altında olmasanız Düşman sizi ele getirir. Nasıl çoban koyuna diyor ki sürüden sakın ayırma. Biraz gitsen kurt alır. Çünkü eskiden çobanlar nasıl edilir? Bir sürü yüzbaş hayvan küçük yüzbaş hayvan sürüyür. Çoban başta gidiyor. Kurt arkadan gaflat alır. Gelir bir tane kapar. Ne? Ama sürüye yaklaşsa çoban görür onu. Yaklaşamaz. Ama bir koyun 10 metre, 20 metre arkada kalsa, sürünü, sürüde alır onu şey, kurt. İnsan oğlu da öyledir. Allah-u Teala'dan bir vakit camiye gitmesek imanımız zayıflar. der. Huşu seviyesine yetişen insan bunu anlar. Benim ne dediğimi hakkıyla anlar. Ama huşu seviyesinin tadını almayan onun için zordur. On üç alimler bazen bazı nasihatleri etmeden önce ne derler? Biz bu nasihati kim Allah ve Resulüne hakkıyla iman ediyorsa onlar söylüyoruz. Etmeyen bu zor gelir ona. Olur başka bir ders var. Başka bir morize var. Bu çok önemli meseledir. Yani lafı kim anlar? Kim ehliyse anlar. Ehli değilse zor olur. Yani sen şimdi burada biz tub'dan anlamıyoruz. Bir tane geldi bir tabip bize tam bela tub'la ilgili bir konferans verdi. Ya biz bir şey anlamıyoruz. Adam hep terimler kullandı, hep bilmem ne yaptı. Biz Fransız kaldık. Bir de canımız sıkılır, anlamarız. Bir daha bu derse hayatta gelmeriz. E demek ki insanlar da öyledir. Haşi olan insanlar anlar. Onun için arkadaşlar nefis, Zor bir meseledir. Allah Allah'a itaatte sabır lazım. O sabırla neyden olur? Sabırda da eten olur. Zaman az kaldığından dolayı bu nefsi, sabrın çeşitlerini yine önümüzdeki derse koyacağız inşallah. Elimizden geldikçe bitiririz gelmese o da kalır o bir derse. Eee Ayyub kardeş işaret ediyor, dün saat doldu. Onun için, bir saate bağlı olduğunuz için bu dersi bir gün burada bitiririz. İnşallah önümüzdeki derslerde Allah subhane teala tesir etse bu sabır meselesinde işleriz. Allah hepimizi sabredenlerden eylesin. Sabrın fıkhını bilenlerden eylesin. Onunla da amel işleyenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil mürselin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين